İnşallah bu ümrede buna vesile olur. İnşallah duallarımızın tek bir nokta için, tek bir işlem için, hakkın izhar için, ehlü küfre karşı Müslümanların galip olabilmesi için, oyunan oyunların bozulması, ehlü küfrün aleyhine dönmesi ve İslam birliğinin sağlanması noktasında.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 Yani yassı, akşam ve sabah namazları yani sessiz namazlarda kadınların sesli veya sessiz okuma diye bir muhayyerliliği yok. Her halükarda sessiz okumakla mükelleftir. Çünkü kadınla hakkında cemaat zaten Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Yani cemaat derken kadınlardan oluşan bir cemaat. Arasıdır. Yani evet. imamın da kadın olması durumunda. E buna rağmen yapacak olursa günah işlemiş olmakla beraber yine sevgisi gerekmeyecektir. Evet hocam.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 Peki bu beni vekaletten azletmiş. Benim görevimi benim elimden almış. Benim görevimi benim elimden alması şüphesiz sizin bilginize muhtaç değildir. Yani ben e, vekilime azlettim dediğimden sonra benim vekilim bu bilgiye sahip olsun yeterlidir. Diğer insanların bunu bilmesi şart değil. Ama bu sizinle olan eskiye dayalı olan bir,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 Ama imkan nispetince eğer elimize vesairemize değmese de en azından bu mekruhluktan kurtarma Kurtulmak. adına orayı temizlememiz güzeldir. Ama köpek için aynı şeyi söylemeyeceğiz. Onun e, salyası kesin necistir. ile alakalı aslında biz daha detaylı konuşmalarımız olmuştu. Evet. E, kedinin artı, evde kedi beslemek, e, kedinin e, içmiş olduğu kapı kullanmak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 ki akşam kerahatı diyoruz, bu zamana kalmışsa yine o vakti kılmakla mükelleftir. Ama namazını o zamana bırakmasından dolayı da tahrimen mekruh işlemiştir. Evet. Ama bu kerahat tamamıyla namazla alakalı bir keraattır. Bunun haricindeki diğer ibadetlere yansıyan bir keraat değildir. Dolayısıyla Kur'an okumanın mekruh olduğu bir vakit yoktur. Her vakit Kur'an okunabilir.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 işte belli viritler vardır. E, güneşin doğum esnasında, güneşin batım esnasında evet. söylenecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan evet. mervi olan, rivayet olunan bazı zikirler vardır. Bunların söylenmesi daha faydalı olacağına bilen söylenmiştir. Yoksa herhangi bir karartı ile irtibatlandırmak mümkün değildir. Evet hocam. Bir izleyicimizin şöyle bir soru soracağım. Hocam bu arada çok duyduğumuz bir şey var. Uçak ile kadının seferi mesafeye gitmesi caiz midir?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 sıkıntılı. Ee, rükü ve secdeye yapamayacak, imayla kılacak namazın erkanlığında sıkıntı var. Ama e, vakit çıktıktan sonra, yani daha doğrusu diyalizden çıktıktan sonra sağlam bir abdest olarak rükü ve secdeyle de kılabilir. Bu insan vakit içinde özürlü namazı mı kılsın? Vakit çıktıktan sonra sağlam bir namaz mı kılsın? i̇bn Abidin Rahimullah diyor ki bu insan beklesin.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 toplumu oluşturan bireylerdir. Her bir birey olarak bu konuda titiz davranmak. Yani yemeyeceğiz. Yani yenmediği zamanda da ev sahibinin böyle bir ikram etme zorunluluğu olmayacak. Bu öyle boyutlara gelmiştir ki İmam-ı Rabbani Kudüs'e e, birinci mektubunda var. E, faizle alakalı bir mektubu var. E, Takrib olarak iki sayfalık bir mektup. E, orada faizin caiz olmadığını vurguluyor. Velev ki bu farklı nedenlerle olsa bile ama mektubun içeriğine baktığınız zaman orada şöyle bir e, olgunun varlığını müşahede ediyoruz. O bölgede bir insanın cenazesi olduğu zaman yemek yedirmek zorunluluğu vardır. Ama maddi imkanı da buna müsait değil ise faizli para alıyor tefecilerde. Allah'ım. Allah.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 Bir mani bir durumu söz konusu değildir. Allah razı olsun hocam. Rabbim Çok cümlemizden razı olsun inşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sizler de sorularınızı ilmaletlalegul.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah.